Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza Kur'an ilimleri başlığıyla devam ediyoruz. Kur'an ilimleri Ulûmül Kur'an tamlaması iki manada kullanılmıştır. Bir Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği ilimler ve bilgiler. Daha önceki bölümlerde Kur'an'ın muhtevası başlığı altında bu hususta yeterli açıklama yapmıştık. Bazı alimler bu konuda aşırıya kaçarak, insana yakın ve uzak çevresine, görülen ve görülmeyen alemlere ait ne kadar bilgi ve her alana ait ne kadar ilim varsa bunların tamamının ya açık ifade ve söz şeklinde ya da mefhum ve işaret olarak Kur'an'da mevcut olduğunu ileri sürmüş, bu yönde zorlama açıklamalar yapmışlardır. Kur'an'ın tarihi, yazılma şekli ve yazı problemleri, okunması, anlaşılması gibi konularda yapılan araştırma, inceleme, düzenleme ve açıklamalar… Hazreti Peygamber karışıklığı başka sözlerle Kur'an ayetlerinin birbirine karıştırılmasını önlemek maksadıyla, Kur'an'dan başka bir şeyin yazılmamasını istediği için sahabe Kur'an ilimlerini yazmamış, şifahi olarak öğrenip öğretmeyi tercih etmişlerdir. Sonraki dönemlerde önce Kur'an'ın yazı şekli, nüzulü, nasih ve mensuhu, Mekke'de ve Medine'de gelenler gibi belli konularda incelemeler ve derlemeler yapılıp yazılmaya başlanmış, 3. asırdan itibaren de böyle parça çalışmalar yanında bütün Kur'an ilimlerine ihtiva eden kitaplar telif edilmiştir. Kendisinden önce yapılmış çalışmalardan yararlanarak El-İtkân fi ulûmil Kur'an adıyla bir özet kitap yazan Suyuti, bu eserinde 80 civarında Kur'an ilminden bahsetmiştir. Kur'an ilimlerinin en önemlisi tefsirdir ve bu konuyu birazdan ele alacağız. Diğer bazılarına ise daha önceki bölümlerde maddeler halinde temas ettik. Tefsir ve tevilin tanımları. Kur'an ilimlerinin en önemlisi tefsirdir. Diğer ilimler O'nun yardımcısı gibidir. Çünkü tefsir, Kur'an'ı anlama ve açıklamaya yönelik faaliyetler bütünüdür. Kur'an anlaşılmadıkça uygulanamaz. Uygulanamadıkça da İslam'a göre insanların yaratılış sebebi olan Allah'a kulluk, O'nun rızasına uygun bir hayat gerçekleşemez. Kur'an'ı anlamak, Allah'ın ne demek istediğine ulaşmak için yapılan çabalar, iki kelimeyle ifade edile gelmiş olup bunların ilki aynı zamanda bir ilmin adı olan tefsir ikincisi de tevil'dir. Sözlükte tefsir açmak ve açıklamaktır. Maddi bir şeyin üstünü açıp ortaya çıkarmak manasına da gelmekle beraber daha ziyade manayı açmak, açık hale getirmek anlamında kullanılmaktadır. Kelimeye bu manada Kur'an'da da yer verilmiştir. Terim olarak tefsir, beşer için mümkün olan ölçüde Allah'ın muradını araştıran, anlama yollarını gösteren ilim dalı için kullanılmaktadır. Sözlükte dönmek, yerine varmak, yerini bulmak anlamına gelen evl kökünden türetilmiş olan tevil, terim olarak usulcülerden önce ve sonra iki farklı manada kullanılmıştır. Öncekilere göre tevilin iki anlamından ilki, sözü açıklamak, manasını belirlemeye çalışmaktır. Taberi, ayetleri açıklamaya başlarken tevil kelimesini bu manada kullanmaktadır. İkincisi ise, açıklanan sözden kastedilen olayın, onunla anlatılmak istenen şeyin kendisi, yani gerçekleşmesidir. Birinci anlamdaki tevil zihindedir, zihindeki bilgidir. İkincisi ise zihnin dışındadır. Mesela söz, emir ise tevil, emirle istenen fiildir. Söz, haber ise tevil, haber konusu olan hadisedir. Kur'an-ı Kerim'de tevil kelimesi daha ziyade bu ikinci manada kullanılmıştır. Fıkıh usulü alimlerine göre tevil, Geçerli bir sebebe ve delile dayalı olarak sözü öncelikli, racih manasında değil de ikinci derecede akla gelen manasında almak, böyle anlamak ve yorumlamaktır. Bu tarife göre tevil eden hem lafsın ikinci manaya da geldiğini açıklamak hem de bu manayı tercih etmesinin sebep ve delilini bildirmek durumundadır. Vahyedilen lafzın mana ve maksadını belirlemeye yönelik faaliyet olarak, tefsirle tevil arasındaki fark üzerinde çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Bu iki kelimeyi eş anlamlı olarak değerlendiren ve kullanan alimler karşısında, Ebu Mansur el-Maturidi gibi farklı manalarda alanlar ve tanımlayanlar da vardır. Maturidi'ye göre tefsir, Allah'ın kelamından muradının ne olduğunu kesin olarak belirlemek, Allah bunu murat ve kast etmiştir diyerek, onun adına söz söylemek, şahitlik etmektir. Tevil ise kesin açıklama ve şahitlik söz konusu olmaksızın, kelamın muhtemel manalarından birini tercih etmektir. Tefsir ve tevil kelimelerinin kitaplara geçmiş bulunan sözlük ve terim manaları, böyle olmakla beraber, dilimizde yaygın olan karşılıkları şöyledir. Tefsir, Kur'an-ı Kerim'in Arapça veya başka bir dille yapılan açıklamalarıdır. Bu açıklamaların ayet ve hadislerle sahabe rivayetlerine dayanan kısmına rivayet tefsiri, başta dil ilmi olmak üzere diğer yardımcı bilgilere, akli verilere dayanılarak yapılan kısmına ise dirayet tefsiri denir. Tevil ise geçerli bir sebebe dayanarak sözü ondan anlaşılan açık, zahir mana yerine nispeten kapalı veya ikinci derecede bulunan başka bir manada anlayıp yorumlamaktır. Tefsire duyulan ihtiyaç Birçok ayette Kur'an-ı Kerim'in anlattığını apaçık anlatan bir kitap olduğu bildirilmiştir. Apaçık olan bir sözü neden açıklamaya, tefsir ve tevil etmeye ihtiyaç hasıl olmuştur. Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı anlamada bir zorluğu olmamıştır. Sahabiler de kendi dillerinde ve ifade üsluplarına uygun olarak gelmiş bulunan Kur'an'ın mantıkunu, sözün içeriği, sözün karşılığı olan manayı anlamakta, genellikle güçlük çekmemişlerdir. Dili bilmekle anlaşılması mümkün olmayan Allah tarafından açıklanmadıkça tam olarak anlaşılamayan bazı ayetlerle, müteşabihat, ne kastedildiği konusunda açıklamaya girişmek, Kur'an'da geçen ilahi sıfatların mahiyetlerini araştırmak, haklarında az çok bilgi verilmekle birlikte tasrih edilmeyen isimleri belirlemeye çalışmak, Kur'an'da özetle verilen kıssaların tafsilatına girişmek, bu gibi konularda sorular sormak, sahabiler tarafından, Allah'ın muradına aykırı telakki edilmiş, bu konularda nadiren sorular sorulmuştur. Ne var ki zamanın ilerlemesiyle, sahabe nesli tükenmiş, farklı kavimler İslam'a girmeye başlamış, başlangıçtaki dil ve üslup saflığı giderek kaybolmuş, öncekilerin sormadıklarını sonra gelenler gittikçe artan bir tempoyla sorup araştırmaya koyulmuşlar. Sahabenin, Uygulama sayesinde anlama, ayetin geliş sebebini bilme gibi görerek ve duyarak elde ettikleri bilgilerden, sonra gelenler mahrum kalmışlar ve bütün bu gelişmeler, bu yeni durumlar karşısında Müslümanlar, Kur'an'ı anlamak için yeni bilgilere ve açıklamalara ihtiyaç duymuşlardır. Ayrıca düşünce, inanç, kültür gibi konularda anlamak isteyeni çevreleyen yeni şartlar, bu şartlardaki farklılaşmalara paralel olarak insanları sağlıklı veya sağlıksız yeniden okuma ve anlama çabalarına yöneltmiş tefsir faaliyetleri de bu gelişmelere paralel olarak hem nicelik hem de içerik ve mahiyet bakımından zenginleşmiştir. Kıymetli dinleyenler Kuran Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızın ön söz kısmındaki başlıkları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yarın Kuranın anlaşılmasında yöntem konusuyla devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.